26. Lemanın 6. Ricası: Bir zaman elim bir esaretimde, insanlardan tavahuş edip, Barla Yaylası'nda çam dağının tepesinde yalnız kaldım. Yalnızlıkta bir nur arıyordum. Bir gece o yüksek tepenin başındaki yüksek bir çam ağacının üstündeki üstü açık odacıktaydım. 3-4 gurbeti birbiri içinde ihtiyarlık bana ihtar etti. 6. Mektupta izah edildiği gibi. O gece ıssız, sessiz, yalnız ağaçların hışırtılarından ve hemhemelerinden gelen hazin bir seda, bir ses, rikkatime, ihtiyarlığıma, gurbetime ziyade dokundu. İhtiyarlık bana ihtar etti ki, gündüz nasıl şu siyah bir kabrete beddül etti, dünya siyah kefenini giydi, öyle de senin ömrünün gündüzü de geceye ve dünya gündüzü de berzah gecesine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 Zirhur ibadından başka onun nuruyla onun hesabıyla taşı da ağacı da birer munis arkadaş hükmüne geçer. Lisana hal ile bizim ile konuşabilirler ve eğlendirirler. Evet bu kainatın mevcudatı adedince ve bu büyük kitabı alemin harfleri sayısınca vücuduna şahadet eden ve ziruhların medarı şefkat ve rahmet ve inayet olabilen cihazatı ve mat'umatı, ve nimetleri adedince rahmetini gösteren deliller, şahitler bize Rahim, Kerim, Enis, Vedud olan Halikimizin, Sanimizin, Hamimizin dergahını gösteriyorlar. O dergahta en makbul bir şefaatçi acz ve zaaftır ve acz ve zaafın tam zamanı da ihtiyarlıktır. Böyle bir dergaha makbul bir şefaatçi olan ihtiyarlıktan küsmek değil, sevmek lazımdır. Bediüzzaman Said Nursi'nin birkaç mektubu ve Nur Risalelerinin telifi zamanlarında, Risale-i Nuru, el yazılarıyla neşredenlerden bazılarının fıkralarıdır. 28. mektubun üçüncü meselesinin tetinmesi olabilir, küçük ve hususi bir mektuptur. Ahiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Hüsrev Efendi ve Rehfet Bey. Sözler namındaki Envar-ı Kur'aniye'de, üç keramet-i Kur'aniye'yi hissediyorduk. Sizler dahi gayret ve şevkinizle bir dördüncüsünü ilave ettirdiniz. Bildiğimiz üç ise. Birincisi, tehlifinde fevkalade suhulat ve sürattir. Hatta beş parça olan on dokuzuncu mektup, iki üç günde ve her günde üç dört saat zarfında mecmu on iki saat eder. Kitapsız dağda bağda tehlif edildi. Otuzuncu söz, hastalıklı bir zamanda beş altı saatte telif edildi. 28. söz olan Cennet bahsi, bir veya iki saatte, Süleyman'ın dere bahçesinde tehlif edildi. Ben ve Tevfik ile Süleyman, bu sürate hayrette kaldık ve hakeza. telifinde bu keramet Kur'aniye olduğu gibi. İkincisi, yazmasında dahi fevkalade bir suhulet, bir iştiyak ve usanmamak var. Şu zamanda ruhlara, akıllara usanç veren çok esbab içinde, bu sözlerden biri çıkar, birden çok yerlerde kemal ihtiyakla yazılmaya başlanıyor. Mühim meşgaleler içinde onlar her şeye tercih ediliyor ve hakeza. Üçüncü kerameti Kur'aniye bunların okunması dahi usanç vermiyor. Hususan ihtiyaç hissedilse okundukça zevk alınıyor, usanılmıyor. İşte siz dahi dördüncü bir keramet Kur'aniye'yi ispat ettiniz. Hüsrev gibi kendine tenbel diyen ve beş senedir sözleri işittiği halde yazmaya cidden tenbellik edip başlamayan bir kardeşimiz, bir ayda on dört kitabı güzel ve dikkatli yazması, şüphesiz dördüncü bir kerameti esrarı Kur'aniyedir. Hususan otuz üçüncü mektub olan otuz üç pencerelerin kıymeti tamamen takdir edilmiş ki, gayet dikkatle ve güzel yazılmış. Evet o risale, marifetullah ve imanı billah için en kuvvetli ve en parlak bir risaledir. Yalnız baştaki pencereler gayet icmal ve ihtisar ile gidilmiştir. Fakat gittikçe inkişaf eder, daha ziyade parlar. Zaten sair tehlifata muhalif olarak ekser sözlerin başları mücmel başlar, gittikçe genişlenir, tenevür eder. 28. mektubun 7. meselesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bidzalika falyafah huve hayrun mimma yecmeun.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 Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'ana hücum edilecek, icazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nev'inin şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Madem icaz Kur'an'a bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o icazın hesabına geçen, ve onun reşahatı ve berekatı nev'inden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek icaza yardımdır ve izhar etmek gerektir. İkinci sebep madem Kur'an-ı Hakîm mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir. O kendi kendini met ediyor. Biz de onun dersine ittibaaen onun tefsirini met edeceğiz. Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakaik Kur'an'ın malıdır ve hakikatlarıdır ve madem Kur'an-ı Hakim ekser surelerde hususan elif, la, mralarda, hamimlerde kendi kendini kemal haşmetle gösteriyor, kemalatını söylüyor, layık olduğu methi kendi kendine ediyor. Elbette sözlerde in'ikas etmiş Kur'an-ı Hakim'in lemat icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayat Rabbaniye'nin izharına mükellefiz, çünkü o üstadımız öyle eder ve öyle ders verir. Üçüncü sebep, sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakik ve kemalat benim değil, Kur'an'ındır ve Kur'an'dan tereşüh etmiştir.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 Elbet semai Kur'an'ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Hem madem örf-i bir eserdeki mezaya o eserin masları ve menbaı zannettikleri müellifin etvarında aranılıyor ve bu örfe göre o hakayık-ı aliye'yi ve o cevahiri galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek, hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için, risaleler kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak, Kur'an'ın reşahatı ve meziyyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri, kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Dördüncü sebep, Bazen tevazu küfranı nimeti istilzam ediyor, belki küfranı nimet olur. Bazen de tahtisi nimet, ihtihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çareyi yeganesi ki ne küfranı nimet çıksın, ne de ihtihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip, fakat temellük etmeyerek münimi hakiki'nin eseri inamı olarak göstermektir. Mesela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 Kur'an-ı Kerim'in hakayıkından telemmu etmiş şu alardır. Vama ma Muhammeden bir makaleti, ve lakin medhtu makalati bi Muhammedin. Düsturıyla derim ki ve ma medhtu'l Kur'ane bi kelimati ve lakin medhtu kelimati bil Kur'an. Yani Kur'an'ın hakiki icazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatları benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Madem böyledir, hakaiki Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerinin güzelliklerini ve o aynedarlığa terettüp eden inayat-ı ilahiyeyi izhar etmek, makbul bir tahtis-i nimettir. Beşinci sebep, çok zaman evvel bir ehli i velayetten işittim ki, o zat eski velilerin gaybî işaretlerinden istihraç etmiş ve kanaatı gelmiş ki,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 Elbette sözler namındaki nurlara ait olan inayeti ilahiyeyi beyan etmekte medarı fahr ve gurur olamaz, belki medarı hamt ve şükür ve tahtisi nimet olur.